Allahu biallahi min shaitanir rajim. Bismillahi r-Rahmani Ve nasayinhu ve nasafiru. Ve naso biallahi min shura fi sina bi shayata malna. Nyahtihillahu kalamuzillahu na yitli kaladulah. Ve şadun la ilaha illallah ve tahulah shirkilah. Ve şadunna muhammadan abduhu <tiedad> ve rasuluh. Enmabat. Üçüncü madde kalmıştık değil mi? Yazdık mı üçüncü maddeyi? Hani bir hadis bir sahabeden mahfuz olabilir <gülüyor> ve ravilerinin, beldelerinin farklı olması sebebiyle başkasından da rivayet edilebilir. Örnek Ahmet 2 bölü 344 Ahmet 2 bölü 344 444 479 İnnebi Şeybe Üç bölü beş yüz otuz. Ebu Davud iki bin yüz altmış iki. Nisa yüz yirmi dokuz. Aleyküm. Olun, nisa yüz yirmi dokuz ve İbn-i Mace bin dokuz yüz yirmi üç reküms ediyorum Allah. 1923. Abdullahiz bin El Muhtar ve başkaları. Abdullahiz bin El Muhtar şey ve başkaları. İnşallah tam. An. Suheil bin Ebi Salih. An. El Haris bin Mukhlett. An Ebû Hureyre radıyallahu an isnadıyla Demir. Merfu'an rivayet ediyorlar. Merfu'an rivayet ediyorlar. Allah hanımına dübüründen ilişki kurana nazar etmez. Allah elmuna dübüründen ilişki Kur'an'a nazar etmez. Tahavi Şerhu Meanil Asar'da 3/45. Tahavi Şerhu Meanil Asar'da 3/45. Bunu İsmail bin Ayyash An, Suheyl bin Ebi Salih. An, Muhammed bin El-Munkedir. An, Cabir bin Abdillah radiyallahu anhuma yoluyla rivayet etti. İsmail bin Ayyash beldesi olan Şam halkından rivayetinde Saduk olup İsmail bin Ayyash beldesi olan Şam halkından rivayetinde Saduk olup başkalarından rivayet ettiğinde hata eder. Başkalarından rüayet ettiğimde hata eder. Suheyl Medinelidir. Bu bir illettir. Bununla beraber senedin zahiri illetten salim görünmektedir. Yani burada mahfuz olan Ebu Hureyre radıyallahu rivayet rivayetti. Burada metne herhangi bir sıhhatine zararı yok bu illetin. Sadece rivayetin Cabir radıyallahu gelmiş olması problemli. İllet olan bu yani. Hadisin mahfuz olanı Ebu Hureyre'nin rivayetidir. Fakat Süheyl bin Ebi Salih bunu, Haris bin Muhallet yoluyla rivayet etmiş olmasına rağmen Ebu Rere'den İsmail bin Ayyaş burada Hicazlı olan ravilerden rivayet ettiğinde, hata ettiğinden bunu Cabir radıyallahu anh'ın rivayeti gibi aktarmış. İllet bu tarikle ilgili sadece. 4. Hadis bir sabiden 4. Hadis bir sabiden mahfuz olabilir. Hadis bir sahabeden mahfuz olabilir ve bir tabiiden de rivayet edilerek hadis bir sahabeden mahfuz olabilir ve bir tabiiden de rivayet edilerek onun sahabe olduğunu gösterecek bir tasrih ile hata edilmiş olabilir. Bir tabi'den de rivayet edilerek onun sahabe olduğunu gösterecek bir tasrih ile hata edilmiş olabilir. Aleyküm <gülüyor> Örnek. Hakim marifetu ulumil hadiste sayfa 145. Züheyr bin Muhammed an Osman bin Süleyman Osman bin Süleyman an babası yoluyla rivayet ediyor. Züheyr bin Muhammed an Osman bin Süleyman an babası yoluyla rivayet ediyor. O, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında Tur suresini okuduğunu işitmiş. O, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin akşam namazında Tur suresini okuduğunu işitmiş. Yani Osman Süleyman'ın babası, Süleyman işitmiş gibi. Hakim dedi ki, bunu El-Askeri ve başkaları bunu El-Askeri ve başkaları tekerbaşlarına şeyhlerden rivayet etmişlerdir. Yani her bir ayrı şeyhten rivayet etmiş. Bu üç açıdan illetlidir. Bu üç açıdan illetlidir. Birincisi, Osman bin Süleyman değil, İbni Ebi Süleyman'dır. Yani Osman bin Ebi Süleyman'dır. Birincisi, Osman bin Süleyman değil, İbni Ebi Süleyman'dır. İkincisi, Osman bunu ancak Nafi bin Cübeyr bin Mutim'den o da babasından rivayet etmiştir. Osman bunu ancak Nafi bin Cübeyr bin Mutim'den o da babasından yani Cübeyr bin Mutim'den rivayet etmiştir. Üçüncüsü, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmesi illetlidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmesi illetlidir. Zira Ebu Süleyman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmemiş, onu görmemiştir. Hadis anane ile rivayet edilmiştir ve diğer mahfuz rivayetlerden burada bir ravinin düştüğü anlaşılır. Hadis anane ile rivayet edilmiştir ve diğer mahfuz rivayetlerden burada bir ravinin düştüğü anlaşılır. Bu illet genellikle müdelis raviden kaynaklanır. Bu illet genellikle müdelis raviden kaynaklanır. Zira o zira o ancak kendisiyle karşılaştığı ve işittiği şeyhden kendisiyle karşılaştığı ve işittiği şeyhden işitmediği rivayeti anane iletilis yapar. Burada bir ravinin düştüğü mahfuz olan diğer bir tarikten anlaşılır. Burada bir ravinin düştüğü mahfuz olan diğer bir tarikten anlaşılır. Bu tarikte müdelis olan ravi. bu tarikte müdellis olan ravi, bu hadiste kendisiyle şeyhi arasındaki vasıtayı zikreder. Nitekim, Müdellis olmayan sikaların rivayetlerinde de bu durum nitekim müdelis olmayan sikaların rivayetlerinde de bu durum isnattaki ravilerden birinin vehmetmesi sebebiyle meydana gelebilir. Isnattaki, isnattaki ravilerden birinin vehmetmesi Sebebiyle meydana gelebilir. Örnek: <gülüyor> Ebû Nuaym el İsfehani et Duafa'da, sayfa elli. Ebu Nuaym el i̇sfehani et Tuafada sayfa 50 Ahmed bin Bundar el Faki Ahmed bin Bundar el Faki hadesena Ahmed bin Bundar el Faki hadesena Ebu Bekir Ahmed bin Ebi Asım Bu Bekir Rahmet bin Nebi Asım. Haddesena İbrahim bin El-Münzir El-Huzami El-Huzami Haddesena Abdullah bin Vehb An, Abdillah bin Ayyaş, Abdullah bin Veht, An, Abdillah bin Ayyaş, An, Ebu Abdirrahman el Hübeli, An, Abdillah bin Amr bin El-Az radiyallahu anhuma isnadıyla merfuhan rivayet ediyor. Kim bir ilmi gizlerse Allah kıyamet günde onu ateşle gemler. Bunu El Asba bin Feraç, Bunu El Asba bin Feraç, virgül Ebu Tahir bin Es-Serh ve başkaları El Asba bin Feraç, Ebu Tahir bin Es-Serh ve başkaları An Abdullah bin Wahb An Abdullah bin Ayyash bin Abbas <gülüyor> Abdullah bin Ayyash bin Abbas an babası An Ebi Abdurrahman el Hubeli yoluyla rivayet etmişlerdir ki bu daha sahiptir Bunu İbn Hibban sahihinde. Mevardu zaman no 96, yani Türkçe tercüme edilen bu Mevardu zamandır. Mevarit no 96. Hakim 1 bölü 102. Hatip 5 bölü 39. İbn Abdilber camio beyanil ilimde 1 bölü 5 yırayet etmişlerdir. Buradaki illeti yakaladınız mı? Eksik kaldı Hangi ravik eksik? 6 İsnadında cannul. ilim 1/5 İstinatta bir ravi ile başkası ihtilaf ederler ve mahfuz olan bunlardan birisi olup diğeri illetlidir. İstinatta bir ravi ile başkası ihtilaf ederler ve mahfuz olan bunlardan birisi olup diğeri illetlidir. Bunun açıklaması... İsnatların birden fazla olması meselesine geçmişti. 7 Bir ravinin şeyhinin isminin belirtilmesi hususunda ihtilaf edilmesi bir illettir. Bir ravinin şeyhinin isminin belirtilmesi hususunda ihtilaf edilmesi bir illettir. Bu iki kısımdır. Bu iki kısımdır. Birincisi, tedlis ile nitelinen ravi, İsnatta şeyhini meşhur olmadığı bir nispesiyle veya sıfatıyla zikreder ve onun bilinmeyen birisi olmasını gerektirir. Birincisi, teddis ile nitelinen ravi, isnabda şeyhini meşhur olmadığı bir nispesiyle veya sıfatıyla zikreder ve onun bilinmeyen birisi olmasını gerektirir. Sonra diğer rivayetinde bu şeyhin ismini tasrih eder. Sonra diğer rivayetinde bu şeyhin ismini tasrih eder. Örnek Ebû Davud 2196 Abdurrazak Ahberana İbnü Cüreyc Abdurrazak Ahberana İbnü Cüreyc İbnü Ravbi Bence nerede geçti bu? şey değişti hocam aynı Yok burada da var. ahberani ahberani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Rafi'nin çocuklarından birisi Ebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in azatlısı Ebu Rafi'nin çocuklarından birisi An İbn Abbas'ın azatlısı İkrime yoluyla An İbn Abbas'ın azatlısı İkrime yoluyla Ebu Rukan'ın talakla ilgili hadisini rivayet eder. Hakim 2 bölü 491 Muhammed bin Sevr Muhammed bin Sevr An İbni Cüreyç An Muhammed bin Ubeydillah bin Ebi Rafi An İkrim'e Muhammed bin Ubeydillah bin Ebi Rafi an İkrim'e an İbn Abbas radıyallahu anhla rivayet etmiştir. Böylece ilk isnabda mübhem bırakılarak meçhul kalan şeyhinin ismini vermiştir. Böylece ilk isnattan müpem bırakılarak meşhur kalan şeyhinin ismini vermiştir. İkincisi, ravilerin geneli hakkında meydana gelen ihtilaftır. Ravilerin geneli hakkında meydana gelen ihtilaftır. Bu durumda karinelere göre tercihte bulunulur. 8 Ravi bir şahsa yetişmiş ve ondan işitmiştir. Rabi bir şahsa yetişmiş ve ondan işitmiştir. Lakin ondan belirli hadisleri işitmiştir. Lakin ondan belirli hadisleri işitmiştir. Vasıtasız olarak rivayet ettiğinde bunun illeti, Bunu kendisinden işitmemiş olmasıdır. Huwastasız olarak rivayet ettiğinde bunun illeti bunu yani söz konusu rivayeti kendisinden şeyhin kendisinden işitmemiş olmasıdır. Bu bir tedlistir. Bunun örnekleri daha önce geçmişti. Mesela daha önce örnekler vermiştik bununla ilgili. Mesela bir ravi şeyhinden sadece dört tane hadis işitiyor. Onlar da belli hadisler. Sonra beşinci bir hadisi vasıtasız olarak, yani arada farklı bir ravi olmadan doğrudan bu şeyhten rivayet ediyor. Fakat işittiği dört hadis arasında yok bu. Bak bu bir illet. Demek ki burada bir tedris var. Bunu aslında vasıtalı olarak işitmiş, vasıtayı zikretmiyor. İşte bu da tedris. 9. Hadisin bilinen bir rivayet yolu vardır. Hadisin bilinen bir rivayet yolu vardır. Hadisin ricalinden birisi Hadisin ricalinden birisi bir hadisi bu yoldan başkasıyla rivayet eder. Böylece bu yol ana caddeden ayrı bir yol olur. Bunun örnekleri de daha önce geçmişti. Bunun da örnekleri geçmişti. On. Ravi hadisi merfu ya da mevkuf rivayet etme hususunda ihtilaf etmiş olabilir. Ravi hadisi merfu ya da mevkuf rivayet etme hususunda ihtilaf etmiş olabilir. Örnek Ebu Davud 462 Abdul Varis hattatena Eyyub an Nafi an İbn Ömer radyalanma yoluyla rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Aleyküm selam şu kapıyı kadınlara ayırsak ya şu kapıyı kadınlara ayırsak ya Nafi dedi ki i̇bn Ömer radyalanma ölünceye kadar bir daha o kapıdan girmedi. Ebu Davud dedi ki, Abdulvaris'ten başkası bunu Ömer radıyallahu an söyledi dedi. Yani şu kapıyı kadınlara ayırsak ya sözünü Ömer radıyallahu anh söyledi dedi. Abdulvaris'ten başkası. Bu daha sahihtir. Yani bunu diye ne bu Dawud? Bu daha sahihtir diye. Onun tarihi bir şeyi var. Yani o söz aslında merfu. Yani başka tariklerle araştırıldığı zaman şu kapıyı kadınlara ayırsak ya diyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İbn Ömer'de bir daha o kapıdan girmiyor. Bu doğru. Burada bir aslında problem yok. Ömer radıyallahu anh ise kendi zamanda o kapıyı kadınlara ayırıyor. Yani uygulamaya Ömer radıyallahu anh geçiriyor. Aslı bu tarihi olarak. Bu Ebu Davud'da. no 463. İbni Uleyye. An, İbni Uleyye. İsmail. İsmail bin Uleyye. Şimdi hıfz ve itkan bakımından bakarsan, e, Abdulvaris İsmail bin Uleyye'den daha sağlam. Yani Ebu Davud'un daha sağlam. Yani Ebu Davud bunu bir illet olarak zikrettiği için biz burada örnek veriyoruz. İbni Uleyye, An, Eyyub An Nafi, İbnul Gani'nin hadisleri hasendir yani saduk mertebesinde İbnul Gani. Zayıf değil. Zayıf değil. Şeyden yani sika değil yani saduk mertebesinde. An Eyüp, An Nafi, An Ömer radıyallahu an yol mevkuf rivayetidir. Aslında bu da şey var yani, bu farklı bir şey. Nafin'in Ömer Radyovaland'dan rivayet, öbürü Nafin, İbn Ömer'den rivayet. İbn-i Uleyye, Eyyub'dan rivayet hususunda, Abdülvaris'ten daha sağlamdır. Eyyub, Eyyub'a has olarak yani. İbn-i Uleyye, Eyyub'dan rivayet hususunda, Abdülvaris'ten daha sağlamdır. İlk isnadın zahiri sahih görünmektedir. İkinci isnad ise ilk isnadı illetli kılmaktadır. Eyüpleince sahtiyen. Sahti yani. Başka yoksa. Yani var. Eyüpler var da bu tabakada e, mutlak sikredildi ne sahtiyeni anlaşılır. Eyüp bin lütfrik var. Daha başka yüpeler var yani. İlk isnadın zahiri sahih görülmektedir. İkinci isnad ise ilk isnadı illetli kılmaktadır. Yani burada sadece e, bir illet gözüküyor da illet sıhhat yer alamaz. Yani burada cem etme imkanı olduğu sürece Diğeri Ömer radıyallahu anh'dan bir rivayet Bu Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan bir rivayet. Yani tarihler sahih olduğu zaman ve cem etme imkanı olduğu zaman sıkıntı yok. Ama illet gibi görünüyor. Yani her illet rivayetin sahatin yer alacak değil. Şimdi başta katın hadisin illeti nasıl ortaya çıkarılır? onda da bir sonraki derse bırakalım inşallah. Hadisin illeti nasıl ortaya çıkarılır? ödev yaptım diyorum. Uley, evet. Değerlendirmeler öyle. bu Nedeni? Ben de önceleri şey zannediyordum yani imn ulâyı dedim mi kaset zannediyordum da e, kritiklerine baktığım zaman şaşırdım ben de yani nasıl satok sayılmış. Şeyh e, Hiles bin Amr, Ebu Hureyre. Takripte Sikat vekane yürsel diyor. E, İbn-i e, Ne demek yani? Sikat, irsal yapar. Mürsel rivayet eder, evet. E, Mines, ne demiştim? tabaka tabakada. İkinci tedis tabakası. Yani, yani rivayete hüccet olan. İşitmese dahi imamlı şeylere de hücret olur. Evet. وَكَدْسَهَا اَنَّ سَمَامِنْ ammar. Ammar'dan rivayete sahiptir diyor. Ammar beyin. İşitmesi sahiptir. evet. İşitmesi istedik. Tehsibur Kemal'de... Evet. Evet. Şimdi ben şeyi tabanlamamıştım, onu çözdüm orada. Mesela Buhari, Buhari'ye gösteriyor. Mizi. Evet. Şimdi ben Buhari'dense diyordum iştmeye direbilir diyordum. Evet, ama muallak mı yani mahrunen rivayet mi nasıl? Ona gittim baktım e, adıt diyoruz değil mi ona? Şeyin yanında zikrediyor. Mahrunen, ha adıt. Şey, şey diyor. E, tek başına ücret getirmiyor yani. Yok o. tek başına evet. değil. Ya bir tane hadiste var zaten bir tek buharide Hilas bin Amr. O da e, an Hilas bin Amr ve Muhammed diyor, sonra He. an Eburele diyor. Evet yani mahrun rivayet. Mahrûnen istişatta bulunmuş. Yani şey, buhar-ı müslüm hüccet olarak hüccet getirme dediğimiz zaman bir tip ona dayanma, değil mi? Yani sadece Mahrûnen deriz, yani Mahrûnen hüccet getirmiştir deriz. Tek başına değil, evet. Ispata ee, etmez yani. Onun dışında İbn-i ve Tirmiz'i getiriyor, Nesa'yı getiriyor dedi. Onlara bakmadı ve Vekale Abdullah bin Ahmet bin Amr anebi ebi Erahmet bin Ambel, e, sikatın sikatı demiş. Yani... Kendisinin sikalığında sorun yok, evet. E, Sikalıkla ilgili bir sıkıntı yok. Kale Ebu Geyt el-Aculi, seol Ebu Davud, an-iğlas bin Amr. O da sika sika diyor Ebu Davud. Evet. O da şey ile, adalet değil. Neredeydi o? Yine Ebu Davud'a soruluyor. Kale Ebu Davud tamam. ve Semiyutu Ahmet, Ahmet bin Amber'in Yekulu <gülüyor> lem yesmehu hilas min Ebu şey Ebu Hureyre'den işitmediğini söyledi. Evet. Ahmet bin Amber işitmediğini söylüyor. Tahrül Kebir'de de Buhari... Neydi? Tahrül -Kebir. Kebir. Buhari evet. tarihinde ne diyor? Arafya'ya kendi derslerimi okuyabiliyor muydur hocam? Semmi, Ammar ve Ayşe'ye. Ammar ve Ayşe'den işitmiştir diyor. Ebu Hureyre'den işittiğine dair bir şey yok. Ee, yok. Rabah An'ı bu Katar'da rivayet etti ve ee, Malik bin Dinar ondan rivayet etti diyor. Heh. Rabah An Ebu Hureyre ve An Ali... Mürselel. Diyor. Mürsel demiyor ama... Yani Kim diyor bunu? Ebu Davud mu diyor? Yok. Buhar'ı söylüyor ama yani aynı cümlede söylendiği için cümlenin siyahından zaten Allah ve Ayşe'den işittiğini belirtip onlardan sadece anlamını rivayet Yani Mürsel olarak rivayet etmiş oluyor, evet. Yani, Mürsel de bunu anlayabiliriz değil mi? Tabii, öyle anlaşılır. Ee, sorucu Hasan Basri Osman radıyallahu anh'den işitmesi. Ee, Takrib-ül teslitte Tabii. üçüncü tabak adamlar diye. Şey, Dediz, evet, ne yaptı? Şey... Tediz, mertebesin mi? Evet. Tediz tabakası... Yani tersir etmedikçe ücret olmaz. Evet. evet. Ee, Bezzar şey diyor, Kâne-i Erbiyen Hamad-ı Lemmi Esma'u... Hamad? Yok, bir cema iş işitmedi cemaatlerden, işitmedi kişilerden irsal yapardı diyor. Hamad'ı yanlış oldu mu da? Hasen-ül Basri... Evet. Çokça irsal ve tediz yapar diyor. Evet. Bu tesibur Kemal'de falan işitmeye dair pek bir şey bulamadım. Genelde adaletini anlatıyor. Osman radıyallahu dair işitmeye dair bir şey bulamadım. Yani genelde işitmeyle ilgili şeyler bulamadım. Ben mi bulamadım bilmiyorum. Ben direkt şeye gittim o yüzden. Merasile gittim İbn-i Efatim'in. Şey buldun değil mi? Ümmü salleme radıyallahu anh'ın süt şey olduğunu. Yok, yok. Onlar gibi bilgi bulmadın mı? Yani ben direkt işitmeye dayalı baktığım için bir de çok uzun bilgi vardı mesela Tehsef-i ama hiç işitmeyle alakalı yoktu. Tarihen ne durumda? 110 bölüğü. şey yetişiyor. Ee, yani görüyor, gördüğüne dair bir ihtilaf yok. Ali, Ali radıyallahu anh'da. hatta işittiğine dair ihtilaf var. İşte bir Ali şey, radıyallahu anh'da. Yani. Evet. Yanlış mı söylüyorum? Estağfurullah. Bir sayfa, Ali radıyallahu anh'ın onda olduğunu o ihtilaflı elinden... Evet, izleyen... Ali radıyallahu Çünkü işitmesi sabit var. Herhangi bir problem yok. Yok değil mi? Yok. Yani. Sadece şöyle bir şey var. Ee, bilmiyorum sen baktın kaynaklarda bununla ilgili bir şey bulabildin mi? Hasan Ali Basri diyor ki e, yani fitneler sebebiyle çoğu zaman ben Ali radıyallahu anh'ı Yani mürsel olarak rivayet ettiği hadislerde insanlar Ali radiyallahu anh'a hakaret ediyor. O yüzden hadisi kabul etmiyor gibi sebeplerle yani zikretmediklerimin çoğu Ali radiyallah'tan diye bu tip şeyler var, ifadeleri var. Veya onun adına yapılmış ilmihli yorumları var. O dönemde bayağı var değil mi? Tabii. Ee, İbn şey diyor merasilde Ebu Zura'ya Hasan'ın Ali ve Osman'dan işitmesi soruldu. Gördü ama işitmedi dedi Ebu Zura. Evet. Aynı şekilde Ebu Bekir'de bir müşah olarak cevap etti diyor. Yani işitmeyi benim ispat eden, gördüğüm Osman radıyallahu anh'tan bir tek Zehebi. Nerede diyor bunu? Kâşif'te. Ne diyor? Yani işitti mi diyor? Hocam şey işitti diyor, ben mi yanlış hatırlıyorum Yani işitti diyebilmesi için Zehebi'nin delil getirmesi Deli gerekir. Delil yok, onu hatırlıyorum kesin. Yani kâşif zaten delil olmaz. Yani eğer Zehebi bunu söylüyorsa mutlaka ya seyru âlâmün nübelâda... Veya e, ya zaten tarihi şey, seyir alam nubeladan delil çıkarma, sadece keşfte de zikretmez delili. Keşfte de diyorsa bunu ispatlar. Yani ispatladığı bir yer vardır. O zaman hemen ya tespitlere fazla bakacaksın, ya işte seyir alam nubelaya bakacaksın. E, Onun neye dayanarak söylüyor, tespit edeceksin. Keşfte de diyorsa delili vardır hepin. Çünkü keşb ve Takrib gibi kitaplar yani malum olduğu üzere işte, özet kitaplardır. Ee, delilsiz zikrederler zaten. Delili bir şey burada göremezsin. Yani Tâşih şey, Zehebî'nin takribi gibi. Aynen. Şeyin İbn Hacer'in takribi gibi. Ne karar verdin? Ben iş görmedim. dair bir emareyi. Bir tek Zehebî işte diyor diyorsun. Evet. Tamam onu bir araştır. Siyeru ala bela ve Tezgiratul Huffaz. Tezgiratul Huffaz'da hem Osman Radyalarına bak, hem Hasan el-Basra'ya bak. Tehsibül Kemal'de Osman Radyalarına baktın mı? Ondan işitenler bak Bak mesela o eksik bir araştırma. Çift, Tabii çift tarafa bakmak lazım. Bazen orada zikrettiği için burada zikretmez. Şünenizden Allah ve ilahinât ve ve